Yazar Eric Fromm Kişi özgürlükten korkuyorsa ne hayır demeye cüret edebilir ne de itaatsiz davranmaya cesaret edebilir. Asırlar boyu krallar, derebeyleri, endüstri patronları ve ana babalar itaat etmenin bir erdem, itaatsizliğin ise ahlaksızlık olduğu tanımında direndiler. Başka bir görüş sunmak için bunun yerine şu tanımı da koyabiliriz. İnsanoğlunun tarihi itaatsizlikle başladı ve ne yazık ki itaatiyle sona erecektir. İbrani ve Yunan tarihlerine göre insanoğlunun tarihinin yol göstericisi itaatsizlik eylemi olmuştur. Adem ve Havva, cennette doğanın bir parçası olarak uyum içinde yaşamalarına rağmen doğanın üstesinden gelmemişlerdi. Ana rahminde ceninin varoluşu gibi doğanın içindeydiler. İnsandılar. Ama henüz insan değildiler. Derken bütün bu düzen bir kurala karşı itaatsizlik etmeleriyle değişti. Dünya ile anne arasındaki bağlarını kopararak, göbek bağını keserek insan öncesi uyumdan insan doğdu. Böylece de bağımsızlık ve özgürlük yolunda ilk adımlar atılmış oldu. İtaatsizlik, Adem ile Havva'yı özgür kıldı. Gözlerini açtıklarında birbirlerine yabancı oldukları gibi dış dünyada. da, Onlara yabancı ve düşmancaydı. İtaatsizlik doğa ile aralarındaki ilk bağı kopardı ve onları kişileştirdi. İlk günah Adem'i yozlaştırmak şöyle dursun onu özgür kıldı. Bu tarihin başlangıcıydı. Artık insanoğlu cennetten çıkıp kendi gücüne güvenmeyi ve bütünüyle insan olmayı öğrenmeliydi. Peygamberler kurtarıcı öğretilerinde insanın itaatsizliğini onayladılar. İnsan, günahı tarafından baştan çıkarılmamış, insan öncesi uyumdan kurtulmuştu. Peygamberlere göre, tarih insanın insana dönüştüğü yerdir. İnsan olma sürecinde insan, kendiyle, doğayla ve birlikte olduklarıyla yeni bir uyum oluşturana dek, kendi sevgi ve akıl yetilerini geliştirir. Bu yeni uyum, günlerin sonu olarak tanımlanır ve insanların hem birbirleriyle hem de doğayla barış içinde oldukları bir dönemdir. Bu, insanın kendi yarattığı yeni cennetidir. Ve ancak insanın tek başına yaratabileceği bir cennettir. Çünkü eski cennetten itaatsizliği nedeniyle terk edilmeye zorlanmıştır. Tüm uygarlık İbrani mitindeki Adem ile Havva, Yunan mitindeki Prometheus örneğinde olduğu gibi itaatsizlik üzerine kuruludur. Prometheus'un ateşi tanrılardan çalmasında, İnsan evriminin temeli yatmaktaydı. Eğer Prometheus'un suçu olmasaydı, insanlık tarihi de olmazdı. Prometheus da Adem ve Havva gibi itaatsizliği nedeniyle cezalandırıldı ama pişman olup af dilemedi. Aksine, onurlu ve gururlu bir şekilde, "Tanrıların itaatkar kölesi olacağıma bu taşa zincirlenmiş olmayı yeğlerim." dedi. İnsan evrimi itaatsizlik eylemleriyle tamamlamayı sürdürdü. Bu yalnızca insanın tinsel gelişimi ile değil, kendi inançları ve vicdanları adına var olan güçlere hayır deme cesaretini gösterenlerle de olanaklı oldu. Aynı zamanda zihinsel gelişimi de itaatsizlik yetisine bağlıydı. Yeni düşünceleri susturmaya çalışan otoriteye karşı olduğu gibi, değişimi saçma olarak değerlendiren geleneksel düşünceye sahip otoriteye karşı da itaatsizlik içermekteydi bu yeti. Eğer itaatsizlik yetisi İnsanlık tarihinin başlangıcını oluşturuyorsa, itaat daha önce değindiğim gibi insanlık tarihinin son bulmasına neden olabilir. Bunu sembolik ya da şiirsel biçimde dile getirmiyorum. İnsanoğlunun uygarlığı, hatta yeryüzündeki tüm yaşamı gelecek 5-10 yıl içinde yok etme olasılığı, üstelik olanağı var. Bu durumun akla yatkın bir yanı yoktur. Ama gerçek şudur ki atom çağında bizler teknolojik bir yaşam sürerken, İnsanoğlunun çoğu, gücü elinde tutanlar da dahil olmak üzere hala duygusal olarak taş devrinde yaşamaktadır. Öyle ki matematik, astronomi, doğa bilimleri 20. yüzyıla ayak uydururken, politik, devlete ilişkin ve toplumsal düşüncelerimiz bilim çok gerisindedir. Eğer insanoğlu kendini öldürürse, bunun nedeni ölüm düğmelerine basmayı emredenlere itaat etmek olacaktır. Bu da insanın korku, nefret ve hırsın ilkel tutkusuna ve devlet egemenliğine itaat etmesine bağlıdır. Sovyet liderleri devrimler üzerine, özgür dünyada yaşayan bizlerse özgürlük üzerine çok konuşuruz. Buna rağmen onlar da biz de itaatsizliğe karşı çıkarız. Komünistler bunu açıkça ve zorla, biz demokratlar ise daha kapalı ve daha ince yöntemlerle yapıyoruz. Her itaatsizlik bir erdemdir. Her itaatkârlık da bir kusurdur demek istemiyorum." Böyle bir görüş açısı, itaat ve itaatsizlik arasındaki diyalektik ilişkiyi göz ardı etmiş olurdu. İtaat edilenlerle edilmeyenler uzlaşmıyorsa, bir ilkeye itaat, zorunlu olarak karşıtına itaatsizlik demektir. Antigon, devletin itaatsizlik dışı yasalarına itaat ederek, kaçınılmaz olarak insanlığın yasasına itaatsizlik etmiş olacaktı. Buna karşılık insanlığın yasasına itaat ederse, devletin yasasına karşı gelmiş olacaktır. Özgürlüğe ve bilime, kendini adayanların tümü, kendi insanlık ve akıl yasalarına, vicdanlarına uymaları için onları susturmaya çalışanlara karşı itaatsiz davranmak zorundaydılar. İnsan yalnızca itaat ediyor ya da başkaldırmıyorsa köledir. Ama yalnızca başkaldırıyor ve itaat etmiyorsa da isyankardır, devrimci değil. İsyan eden kişi de bir ilke ya da inanç adına değil, öfkesi, incinmiş gururu ve düşkırıklığı nedeniyle davranır. Bununla beraber terimlerde bir karışıklığa yol açmamak için önemli olan bir sınıflandırma yapılmalıdır. Bir insana, kurama ya da güce yönelik boyun eğmedir. Bunun anlamı da insanın kendi özelliğinden vazgeçmesi, kendi iradesi ve yargısı yerine yabancı bir güç tarafından yargılanmayı ve onun iradesini kabullenmesidir. Kişinin kendi aklına ya da inancına itaat etmesi ise bir boyun eğme değil, onaylamadır. Kendi inancı ve yargısı gerçekten kişiye ait ise onun bir parçasıdır. Başkalarının yargıları, kararları yerine onları izliyorsa kişi kendine ait oluyordur. Ama bu ayrımın da iki başka tanıma gereksinimi vardır. Bunlardan biri vicdan kavramı, Diğeri ise otorite kavramı üzerinedir. Vicdan kavramı, birbirinden hayli farklı iki fenomeni açıklayabilmek için kullanılır. Birincisi, yetkinin iç sesi olan otoriter vicdan. Bu, bizim hoşnut etmeye gönüllü olduğumuz, hoşnut edememekten korktuğumuz bir olgudur. Otoriter vicdan, kendi vicdanlarına uyan çoğu insanın yaşamında yer alır. Bu, aynı zamanda Freud'un üst benlik, yani süperego, olarak adlandırdığı vicdandır. Üst benlik, korku nedeniyle çocuk tarafından kabul edilen içsel emirleri ve babanın yasaklamalarını içerir. Otoriter vicdandan farklı olan diğer kavram ise insani vicdandır. İnsani vicdan, her insanın içinde var olan bir sestir. Dışsal ödüllendirmelerden ve onaylamalardan bağımsızdır. İnsani vicdan, insan olarak bizde var olan sezgisel bilgi üzerine kurulu bir kavramdır. Sezgisel bilgi ise bizim insanlık için ya da insanlık dışı olan, yaşama neden olanın ya da onu yok edenin ne olduğunu bulmamızı sağlar. Bu vicdan bizim insan olarak yaşamı sürdürmemizi olanaklı kılar. Bizi kendimize, insanlığımıza döndüren, dönmeye çağıran sestir. Otoriter vicdan, üst benlik, içselleştirilmiş olsa bile, Kişinin dışındaki bir güce itaat eden, bilinçli olarak kişi kendi vicdanını izlediğine inanır. Oysa gerçekte gücün ilkelerini kabullenmiştir. Bunun tek nedeni üst benlik ve insani vicdanın yansımasının özdeş olduğu yanılgısı, ayrıca içsel otoritenin kişiye ait olmadığı açıkça ortada olan otoriteden çok daha etkin olmasıdır. Otoriter vicdana itaat, dış güçlere, ve düşüncelere yönelik tüm itaatler gibi, var olma ve kendini yargılama yetisi olan insani vicdanı zayıflatma eğilimindedir. Diğer taraftan, başka birine yönelik itaatin fiilen bir boyun eğiş olduğu anlatımının, akıldışı otoritenin akılcı otoriteden ayrı tutularak değerlendirilmesine gereksinimi vardır. Akılcı otorite, öğrenci ile öğretmen arasındaki ilişkide, akıldışı otorite de, Köle ile sahibi arasındaki ilişki de gözlemlenebilir. Her iki ilişkinin temeli de emir veren kişinin kabullenilmiş olması gerçeğine dayalıdır. Ama işleyişte birbirinden farklı yapılar vardır. İdeal bir durumda öğretmenin ve öğrencinin çıkarları ayrı yöndedir. Öğretmen, öğrencinin gelişiminde başarılı olursa kendini yeterli bulur. Ama eğer başarısız olursa bu hem kendinin hem de öğrencisinin başarısızlığıdır. Öte yandan, köle sahibi, kölesinden olabildiğince çok faydalanmak ister. Ne kadar çok faydalanabilirse o kadar doygun olur. Aynı zamanda köle de kendi minimum mutluluğunu hak edebilmek için en iyi biçimde haklarını korur. Burada kölenin ve sahibinin çıkarları tamamen karşıttır. Çünkü çıkarları birbirine göre zararlıdır. Her iki durumda birbirine göre üstünlüklerinin farklı işlevleri vardır. İlk örnekteki durumda kişinin gelişimi, otoritenin etkinliğine dayandırılır. İkincisinde ise söz konusu olan kişinin sömürülmesidir. Buna koşut diğer bir ayrım da şudur, akılcı otorite akılcıdır. Çünkü burada otorite, ister öğretmenin, ister bir tehlike anında buyrukları veren gemi kaptanının elinde olsun davranışlarını mantık yönetir. Mantık, evrensel olduğu için de boyun eğmeden kabullenilebilir. Akıl dışı otorite ise zorlama ya da etkileme yoluna başvurmak durumundadır. Çünkü önleyebilme özgürlüğü olan hiç kimse sömürülmeye izin vermeyecektir. Niçin insan itaat etmeye bu denli eğilimli ve itaatsiz olmak niçin kendisi için bu denli güç? Devletin, dini kurumların ve kamuoyunun gücüne itaat ettiği süreci kişi kendini korunaklı ve güvenli hisseder. Gerçekte itaat ettiği gücün niteliği, pek fark yaratmaz. Diktatöre itaat eden kişi, diktatör ortadan kaybolursa, itaat edecek farklı bir şey bulacaktır. Her şeyi bildiklerini, her şeye güçlerinin yettiğini, sahtekarlıkla itaat edip, güçlerini şu ya da bu biçimde kullananlar her zaman bir kurum ya da insanlardır. İtaatkarlığı, kişiyi taptığı gücün bir parçası haline getirir ve kendini güçlü hissetmesine neden olur. Onun adına karar verdiği sürece, Kişi hata yapamaz. İnsanı kanatları altına aldığı için yalnız da kalamaz. Suç değişleyemez. Çünkü buna engel olur. Ama eğer bir suç işleyecek olursa da bunun cezası mutlak güce geri dönecektir. İtaatsizlik için bir insanın yalnızlığa, onura, yanılgıya ve suça yönelik cesaretinin olmasına ihtiyacı vardır. Ama cesaret de yeterli değildir. Cesaretin kapasitesi de bir insanın gelişim düzeyine bağlıdır. Bir güce karşı direnip ona hayır diyebilme cesareti ancak insan anne kucağından ve baba hükmünden kurtulmuş, gelişimini tümüyle tamamlamış, bir kişi olarak ortaya çıkmış, kendisi adına düşünebilme ve duyum yetisine sahip olabilmişse olanaklıdır. Bir insan güce karşı hayır demeyi öğrenip, itaatsiz davranarak özgür olabilir ancak. Ama özgürlük için yalnızca itaatsizlik kapasitesi değil, İtaatsizlik kapasitesi için de özgürlük ön koşuldur. Eğer kişi özgürlükten korkuyorsa ne hayır demeye cüret edebilir ne de itaatsiz davranmaya cesaret edebilir. İşin doğrusu, özgürlük ve itaatsizlik birbirinden ayrıştırılamaz. Bu nedenle özgürlüğü savunan ama itaatsizliğe karşı olan herhangi bir sosyal, politik ya da dini sistem gerçeği söyleyemez. Güce karşı hayır diyebilmenin itaatsiz davranmaya cesaret etmenin, bu denli zor oluşunun bir başka nedeni de vardır. İnsanlık tarihi boyunca itaat bir erdem, itaatsizlik ise bir günah olarak tanımlanmıştır. Bunun nedeni çok açıktır. Tarih boyunca azınlık kesimler çoğunluk tarafından yönlendirilmiştir. Bu işleyiş, yaşamın sahip olduğu iyi şeylerin yalnızca küçük bir kesim için yeterli olmasından ve kırıntıların çoğunluğa kalmasından kaynaklanmaktadır. Eğer azınlık bu iyi şeylerle hoşça vakit geçirmek istiyorsa ve bunun da ötesinde kendileri adına çalışacak, kendilerine hizmet edecek çoğunluğa sahip olmak istiyorsa bunun tek bir koşulu vardır. Yönetici azınlığa yönetilen çoğunluk itaat etmeyi öğrenmeli. Kuşkusuz bu tarih boyunca böyleydi. Kuşkusuz itaatkârlık ancak katışıksız baskı ile oluşturulabilir ama bu yöntemin birçok elverişsiz yanları vardır. Bir gün çoğunluğun, azınlığın zorla üstesinden gelebileceği düşüncesiyle kalıcı bir tehdit yaratır. Kaldı ki korkunun, itaatin ardına gizlendiği durumlarda iyi ve kusursuz yapılamayacak birçok iş kolu vardır. Yalnızca kuvvetten korkmaktan kaynaklanan itaat, İnsan yüreğinden kaynaklanan bir itaate dönüştürülmelidir. İtaatsizlik etmeye yönelik korku taşımak yerine insan, itaat etmeye gönüllü olmalı. Hatta ona gereksinim duymalıdır. Fakat bu toplumun bir bölümü ya da yarısı için değil, tamamı için olmalı. Yoksa o toplum mutlak ve mutlak surette parçalanacaktır. Eğer bütün toplumun gönüllü itaati başarılmak isteniyorsa, gücün kendisi mutlak iyilik, mutlak bilgelik ve mutlak bilgi sahibi niteliklerini benliğinde toplamalıdır. Eğer bu gerçekleşirse, o zaman gücü ellerinde tutanlar, itaatsizliğin bir suç, itaatkarlığınsa bir erdem olduğunu herkese yayabilirler. Bu durumda da çoğunluk doğru olandan, yani itaatten yana olacaktır. Buna karşılık itaatsizlik kötülenecektir. Korkaklıkları nedeniyle kendilerini kınayamayanlar, itaatsizliği aşağılayacaklardır. Martin Luther'den 19. yüzyıla dek ortada ve aşikar olan otoritelerle uğraşıldı. Luther, papa ve prensler otoriteyi desteklemek istediler. Orta sınıf, işçiler ve düşünce adamları ise otoriteyi ortadan kaldırmak istediler. Devlet ve aile içinde var olan otoriteye karşı mücadele etmek, yürekli ve bağımsız kişilik oluşumu için en iyi zemindi. Otoriteye karşı mücadele, bilim adamlarını ve aydınlanma çığı filozoflarını tanımlayan entelektüel atmosferden ayrı düşünülemez. Bu eleştirel atmosfer, akla inancın bir yönü ve aynı zamanda da geleneğin, boş inancın, göreneğin ve gücün üzerine dayandırıldığı göz önüne alınarak söylenmiş ve düşünülmüş her şeye yönelik kuşku taşımaktı. Akıl cesaret ister ve insan her şeyden kuşku duymalı, ilkeleri... ''Hayır'' diyebilme kapasitesine izin veren ve güçlendiren davranışın tipik özelliğidir. Hitler'in yakın adamlarından olan Adolf İhman olayı bu durum için bir simgedir ve onu suçlayanların Kudüs mahkemesinde söylediklerinden daha büyük bir önemi vardır. İhman, örgüt adamı, yabancılaşmış bürokrat olgusunun simgesidir. Bu insanlar için kadın, erkek ve çocuklar yalnızca birer sayıdır. İhman, hepimizin simgesidir, kendimizi ihmanda görebiliriz. Ama en korkuncu, bütün itiraflarından sonra hala kendi masumluğuna yönelik mutlak inancıydı. Açıktır ki aynı durumda olsa gene aynı şeyleri yapardı. Ve elbette bizler de yapardık. Yapıyoruz da. Çünkü örgüt adamı itaatsizlik yetisini kaybetmiştir. Ve itaat ettiğinin bile farkında değildir. Bu noktada kuşku, eleştiri, ve itaatsizlik kapasitesi insanoğlunun geleceği ile uygarlığın sonu arasında durmaktadır.